Ateist yani dinsiz, dini değer, böyle bir inanç taşımayan kişi, Allah inancı olmayan kişi, Kur'an-ı Kerim'deki ifadesiyle kafir, müşrik, İslam'a inanmayan, Allah'ın varlığına inanmayan, bu kişilerle evlenmek dinimizce caiz değildir. Ne kadının böyle bir dinsiz veya müşrik, efendim kafirle evlenmesi, ne de erkeğin, burada cins farklı söz konusu değil, dinsiz kişiyle evlenmek caiz değildir.